Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temiz ve sağlıklı bir çevreye erişimi temel bir hak olarak kabul ederek iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleye ve bunun insanlar üzerindeki yıkıcı sonuçlarına resmi olarak ağırlığını koydu. Oylama başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. İngiltere ve bazı ülkelerden gelen eleştirilere rağmen ezici bir çoğunlukla geçti. Birleşmiş Milletler'in insan hakları ve özel çevre raporatörü David Boyd kararı tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirerek küresel çevre krizinin her yıl 9 milyondan fazla erken ölüme neden olduğu bu dünyada bu hayatı değiştirebilecek bir potansiyele sahip dedi. Eski bir Birleşmiş Milletler özel raporatörü olan John Knox Oylama öncesinde kararı eleştirenlerin tarihin yanlış tarafında olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü yılda yaklaşık 13,7 milyon ölümün yani küresel olarak gerçekleşen ölümlerin yaklaşık %24,3'ünün hava kirliliği ve kimyasal maruziyet gibi çevresel risklerden kaynaklandığını tahmin ediyor. Google, iklim değişikliği hakkındaki yanlış bilgileri destekleyen veya bu tür içerikleri para kazanmak için kullanan Dijital reklamlara karşı harekete geçti. İklim değişikliği inkarcılarının gelirlerini sınırlamak ve platformlarında yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak amacıyla iklim değişikliğini inkar eden reklamlar kaldırılacak. Bu yeni politikanın geçen hafta aşıyla ilgili yanlış bilgilere kapsamlı yasak getirildiğini açıklayan YouTube için de geçerli olacağı belirtildi. Açıklamada giderek artan sayıda reklam ve yayıncı ortağının iklim değişikliğiyle ilgili yanlış iddiaları destekleyen veya birbirlikte yayınlanan reklamlarla ilgili endişelerine dile getirdiklerini aktararak reklam verenler reklamların bu tarz içeriklerin yanında görünmesini istemiyor ifadesini yer verildi. Öte yandan YouTube'daki yayıncı ve içerik oluşturucularında bu iddiaları tanıtan reklamların sayfalarında veya videolarında görünmesini istemedikleri kaydedildi. İklim politikası veya iklim değişikliğinin değişen etkileri hakkında kamuya açık tartışmalar gibi diğer konularla ilgili içeriklerde Reklamlara izin verilmeye devam edilecek. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde kıyıya yakın noktalar Deniz Marulu adı verilen yeşil renkli deniz yosunlarıyla kaplandı. Körfezin kuzeyinde kalan Mavişehir semtindeki Balıkçı Barınağı yakınındaki kıyılarda başlayan Deniz Marulu oluşumu Bostanlı-İskele yönüne doğru kıyı boyunca ilerledi. Deniz marulları nedeniyle suyun kıyıya yakın kısmı yeşile büründü. Bostanlı'nın karşı kıyısında kalan İncir Altındaki Çakalburnu Lagünü'nde de deniz marulları görülmeye başlandı. Flamingo, Ördek, Akbalıkçıl, Sakarmeke, Martı gibi kuşları konuk eden lagünde suyun üzerinde önemli bir kısmı deniz maruluyla örtüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bostanlı sahilindeki deniz marullarının toplanması için çalışmalara başladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tevfik Tancer Tanrıkul Anadolu Ajansı'nın muhabirine yaptığı açıklamada bir alg türü olan deniz marullarının çevresel ve beslenme şartlarına uygun olması halinde aşırı çoğalabildiklerini söyledi. Tanrıkul, sularda özellikle körfezlerde azot ve fosforun artmasının nedeni ise %90 ihtimalle evsel atığa bağlı kirlilik Evsel atıklar dereler ya da kanallı denize ulaşıyor. Sudaki değerleri kritik noktalara geldiği zaman alplerin üremesinde iyi bir besleyici ortam oluşturuyorlar diye konuştuk. Esasında bu azot ve fosfor tabii ki tarımsal kaynaklı da olabiliyor. Ve dolayısıyla tarımsal kaynaklı e, tarlalardan akıp derelere, derelerden kanallara, ırmaklara ve denize kadar ulaşıyor. Ve bunun sonucunda da deniz kirliliğine neden oluyor azot ve fosfor artışı. Besin açısından zengin akıntının olmadığı su sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olduğu sığ bölgelerde çoğalmanın çok kolay olduğunu ifade etti. Tanrı kulu, bu marulların denizdeki bitkisel faunayı baskıladığını ve bundan faydalanamayan balıkları olumsuz etkilediğini de aktardı. Deniz marullarının kısa ömürlü canlılar olduğunu dile getiren Tanrı kul, şartların değişmesiyle ölüyorlar. Asıl problem öldükten sonra ortaya çıkıyor. Çürümesiyle beraber suda daha kötü bir kimyasal kirlilik meydana getiriyor. Kıyılarda kirli bir görüntü oluşuyor. Çürümesiyle beraber hidrojen sülfür de havaya karışıyor ve bu da insanları rahatsız edecek kokuşma ortamı, çürük yumurta kokusu oluşturuyor. Ifadelerini kullandı. Tanrıkul, kirleticilerin engellenmesi, azaltılması veya durdurulması gerekir. Bunlar da çevre sağlığı, yerel yönetimlerle ilgili konular diye konuştu. Tanrı aynı zamanda deniz marullarının müsilajın öncüsü olarak da adlandırdı ve her ikisinin de suyun kimsal, kimyasal niteliklerinin bozulmasına veya dengesinin değişmesine bağlı olarak şekillenen doğa olayları olduğuna dikkat çekti. Tanrı kul, müsilaj deniz marulundan daha sıkıntılı bir problem çevreye daha fazla etkisi var ancak deniz marulunun görülmesi demek önceden bir uyarı işareti dedi. Bir haberle bitirelim programımızı Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Hollanda Kraliyet Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleştirdiği proje kapsamında amaçlar için iletişim sohbetlerine devam ediyor. Ve burada 7.sinde 13 Ekim Çarşamba günü 16.30'da gerçekleşecek iletişim sorumlusu Serin Ekşioğlu'nun ağırlanacağı yayında sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasının rolü sürdürülebilirlik iletişimi ve itibar ilişkisi konuşulacak.